Merhabalar değerli dinleyenler. Akra FM merkez stüdyolarından hepinize sevgiler ve saygılar. Yepyeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, İnsanlığın dünya üzerinde bir yerden bir yere gidebilme, gidecekleri yer hakkında ön bilgilenme işlerine düzenli olarak yapabilmeleri, dünyanın başka yerlerinde nelerin olduğunu derli toplu görebilmeleri açısından, uzun yıllar emek vererek elde ettikleri bilgileri, bir arada gösterdikleri muhtelif malzemelerden oluşan belgelere, harita adı verilmiştir. Bugün sizlerle, 8000 bin yıllık geçmişe sahip olan harita ve haritacılık konusunu bir miktar aralamaya çalışacağız. Modern anlamda haritayı tarif edecek olursak, yeryüzünde ya da diğer gök cisimlerinde yer alan, doğal ya da yapay topografik nesnelerin, yani orman, nehir, otoyol, bina, ağaç, göl ve dağ gibi, veya mekansal ilişkisi bulunan konuların hava kirliliği, gelir dağılımı, yağış oranı gibi belirli bir ölçek dahilinde bir takım kartografik kurallar uygulanılarak iki veya üç boyutlu bir yüzey yani kağıt, cam, bilgisayar ekranı ve kabartma yüzey üzerinde gösterilmesidir. Halk arasında harita mühendisi, ölçme mühendisi veya jeodezi ve fotogrametri mühendisi olarak da bilinen meslek mensupları bu görevlerini yaparken matematik, fizik, astronomi, kartografya, jeodezi, fotogrametri, uydu teknolojileri, konum belirleme teknolojileri, coğrafi bilgi sistemi teknolojileri gibi çeşitli bilim dalları ve teknolojilerle karşılıklı ilişki içindedirler. Harita ve harita benzeri gösterimlerle iletilecek bilgileri toplama, bu bilgileri işleme, yani gösterime hazır etme, grafik işaretlerle haritada gösterme, harita basımı, kullanımı, teknik bilimi ve sanatına kartografya, bu bilimle uğraşan kişilere de kartograf denilmektedir. Kartograflar, yeryüzü üzerinde gördükleri gerçek objeleri veya elde ettikleri bilgilerle şekillendirdikleri konuları belirli kartografik kurallar çerçevesinde bir haritaya aktarırlar. Bu bilgilerin haritaya aktarılmasındaki amaç, haritaya aktarılan bilginin diğer insanlara, kullanıcılara ulaştırılarak kartografik iletişimin sağlanmasıdır. Kartografların bu iletişimdeki amaçları, kendi düşüncelerinde şekillendirdikleri ve haritaya aktardıkları yeryüzü biçimiyle herhangi bir kullanıcının o haritaya baktığında zihninde oluşacak zihinsel haritanın mümkün mertebe örtüşmesidir. Bu kural kartografik iletişimin başlıca kuralıdır. Fakat bu iletişim hiçbir zaman tam olarak sağlanamaz, sarmal şekilde devam eder. Değerli dinleyenler, Harita, bir ülkenin kart vizitidir. Haritanın bir estetik, bir güzellik sembolünün ve araziyi doğru olarak temsil etmesinin yanında, bir haritanın birçok proje çalışmalarında altlık olarak kullanılması, birçok işlemlerde ilk başvurulacak kaynak olması ve haritasız hiçbir teknik projenin yapılamaması ve yürütülememesi, Haritanın nedenli önemli bir araç olduğunu göstermektedir. İyi bir haritanın haritası olduğu bölgedeki topografik objelerin geometrilerini ve ölçeğini harita projeksiyonunun izin verdiği ölçüde doğru vermesi gerekir. Ayrıca bu objelerle referans bilgilerinin de haritaya doğru aktarılmış olması, harita çerçevesi, üretim yılı ve üreten kişi ya da kurum bilgisi Varsa projeksiyonu, hangi işaret ya da rengin, hangi topografik obje ya da bilgiyi gösterdiğini belirten işaretler tablosu mutlaka bulunmalıdır. Günümüzde haritalar, bilimsel görselleştirme şekli olarak kabul edilmektedir. Haritalar, işlendikleri konulara göre ikiye ayrılırlar. 1. Topografik Haritalar Yapay objelerin, akarsu ve durgun suların, arazi engebesinin, bitki örtüsünün gösterimini, konu edinmiş haritalardır. 2- Tematik Haritalar Daha çok çevre ile ilişkisi olan ekonomi, tarım, meteoroloji, ulaştırma gibi konularda üretilmiş haritalardır. Değerli dostlar, haritacılık dünyanın en eski bilimlerinden biridir. İlk çağda yaşayan ve öncelikli amacı yaşamak için beslenmek olan insanlar avlanma ve beslenme bölgelerini kendilerince ortak bir işaret diliyle kayalara oyarak günümüz modern kartografyasına dair harita işaretlerinin temellerini atmışlardır. İnsanların bu yolla iletişimi sözlü iletişimden çok daha eskilere dayanmaktadır. Bugün bilinen en eski harita, Benzeri Kalıntının tarihinin milattan önce 6200 olarak belirlenmesi, buna karşın yazının tarihinin M.Ö. 3000 olarak kabul edilmesi, bu tezi destekleyici karakterdedir. Başlangıçtan bu yana üretilen harita denebilecek yapıtlar, korunma güçlükleri ve genellikle arazide kullanılmaları dolayısıyla günümüze nadiren ulaşabilmişlerdir. Bu araçların insanlık tarafından ilk kullanılmaya başlanması, M.Ö. 6200 yıllarına kadar uzandığı bilinmekteydi. Babil'lilerden kalma, bugüne intikal etmiş en eski harita olarak bilinen eser, M.Ö. 3800 yıllarına aittir. Kil bir levha üzerine çizilmiş olan harita, Kerkün güneydoğusunda bugün, Yorgan Tepe olarak bilinen yöredeki, Babil şehrin Nuzi'deki kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Fakat devam eden çalışmalarda elde edilen veriler nedeniyle yakın zamanda bilinen bu tarih değişmiştir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen ve M.Ö. 6200 yıllarından kalan Çatalhöyük şehir planı, 5800 yıllık olarak bilinen harita tarihini 2400 yıl daha geriye götürmüştür. Bundan yaklaşık 8205 yıl önce yapıldığı tahmin edilen bu ilk harita, Çatalhöyük'teki kazılarda bir evin duvarında bulunmuştur. Say Allah'a Ani şerabı gül durgun, şerabı gül durgun. Tüm gel baslaye, Akra Efem, Akra, Akra, akra Efem, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, akra, akra. Değerli dinleyenler. Haritacılığın antik çağdan başlayarak geçmişine bakacak olursak, ilk olarak M.Ö. 484-424 yılları arasında yaşayan Herodot'un coğrafyayla ilgilendiğini ve yerin şeklini oval bir düzlem varsayarak topladığı bilgilerle okuduğu kitaplardan yararlanarak bir dünya haritası çizdiğini görmekteyiz. Bugünkü coğrafi koordinat sisteminin elemanları olan enlem ve boylam kavramları, Herodot'un bu haritasına dayanmaktadır. Herodot'un haritasında dünya, üç büyük kara parçasından oluşuyordu. Avrupa, Asya ve Afrika ana karaları. Haritada Hazar denizi ilk defa bir iç deniz olarak gösterilmişti. Mileattan önce 340 yıllarında filozof Platon'un öğrencisi olan Aristo, dünyanın bugünkü ölçülerle yaklaşık 74 bin kilometre çevreli bir küre olması gerektiğini savunmuş ve tezini destekleyici kanıtlar olarak şunları ileri sürmüştü: Deniz yüzeyi düzlem değil eğriliği olan bir yüzeydir. Değişik enlemlerde yıldız yüksekliği değişik değerler almaktadır. Değişik boylamlarda güneş yüksekliği farklı olmaktadır. Ay tutulmasında yerin gölgesi ayda yuvarlak oluşmaktadır. Değerli dostlar, Milattan sonra İskenderiye'nin hayli uzun bir süreyle bilimin merkezi olma özelliğini koruduğu görülmektedir. Ünlü yer bilimcilerden Amasya'lı Strabon İskenderiye'ye yerleştikten sonra burada Coğrafya adlı 18 ciltlik bir eser yazmıştır. Strabo'nun geliştirdiği dünya modeline göre yer, kutuplar arasında kalan ve ılıman olan beş kuşaktan oluşmaktaydı. Ona göre yaşanabilir bölge, ekvatorla, kuzey kutup arasında kalan, dikdörtgen venzeri bir alandı. sonra 100 yıllarında yaşamış olan Marinus da, haritacılık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Marinus, Haritanın konumları kesin matematik bağlantılara göre hesaplanan paralel ve meridyen daireleri içermesi gerektiğini söyleyen ilk kişidir. Bugün matematiksel kartografyada meridyen boyları koruyan silindirik projeksiyon bu nedenle onun adıyla anılmaktadır. Eski Yunanlılarda sonra 87-150 yılları arasında yaşamış olan Batlamyus zamanında coğrafya, Dünyanın grafik biçiminde gösterimi olarak filozoflar tarafından tanımlanmaya başlamıştır. Zamanın filozoflarına göre dünya, yüzen bir disk, silindir parçası ya da bir küre olabilirdi. Düşüncelerine göre bütün dünyayı çevreleyen okyanusu besleyen dört deniz vardı. Hazar denizi, Arap denizi yani Kızı deniz, Basra denizi ve Akdeniz. Batlamyus'un Astronomi alanında yazdığı kitap, sonra 827 yılında Müslümanlarca Almagest yani Yıldız Kataloğu adıyla Arapçaya çevrilerek bilimin istifadesine sunulmuştur. Batlamyus, kitabında bugün kullanılan yıldız burçları, samanyolu ve evrenin genel düzeni hakkında görüşlerini toplamış ve kainatı merkezinde dünyanın olduğu gezegenler topluluğu olarak tanımlamıştır. Batlamyus'un kainata ilişkin genel hatlarıyla verdiği bu model bugün de geçerlidir. Almagest dışında Batlamyus tarafından yazılıp yazılmadığı bazen tartışma konusu olan harita çizimi için coğrafi esaslar ya da bugün adı yalnızca coğrafi olarak bilinen sekiz ciltlik kitabı bir küre yüzeyinin düzleme aktarılmasına ilişkin ilk projeksiyon denemesi olarak kabul edilir. Değerli dinleyenler, Eski Romalılardan günümüze kalan en önemli kartografik eser ise, orduların savaşa gidiş yollarını, ticaret merkezlerini ve şifalı su kaynaklarını gösteren, rulo biçimindeki haritalardır. Tanınmış bir harita koleksiyoncusu olan, Alman Konrad Peutinger ve uzmanları arasında, Tabula Peutingeriana olarak da anılan bu haritalarda, İstanbul, Kadıköy, Bergama, Assos, Sakarya Irmağı, Gemlik Körfezi ve Bursa civarındaki dağlar açıkça görülebilmektedir. Batı dünyasının orta çağ dediği 476-1453 yıllarında bütün diğer bilim dalları gibi haritacılık da inişe geçmiştir. Hristiyan inancı taraftarlarının İncil'de yazılan dışında başka bir dünya düşüncesine sahip olmalarını engelliyordu. Oysa eski Roma çağında bunlar olurken, Batlamyus'un mirasını iyi değerlendiren İslam bilginleri kendi dünya haritalarını çizerek bu konuda söz sahibi olduklarını göstermekteydiler. Yaklaşık 1100-1500 yılları arasında İslam haritacılığı en parlak dönemini yaşamıştır. Orta Çağ'da İslam yerbilimciler tarafından insanlığa miras bırakılmış en değerli kartografik eser İdrisi'nin dünya haritasıdır. Değerli dinleyenler, Dilerseniz sözün burasında, 850 yıl önce, bugünküne çok benzeyen, İdrisi'nin dünya haritası adıyla ünlenen ve bugüne kadar ününü sürdüren ünlü İslam coğrafyacısı İdrisi'yi daha yakından tanımaya çalışalım. İdrisi. Asıl adı Ebu Abdullah Muhammed bin Muhammed bin Abdullah bin İdris eş-Şerif es-Septi es-Sicilli. İdrisiler hanedanının kurucusu, birinci İdris'in soyundan olması onun İdrisi diye tanınmasını sağlamıştır. Şöhreti öylesine yayılmıştır ki kendisine eş-Şerif unvanı verilmiştir. Hicri 493, miladi 1100 yılında Endülüs'ün Septe şehrinde doğdu. İlk öğrenimini Kurtuba'da tamamladı. İlim öğrenmek için memleket memleket gezdi. 16 yaşındayken Anadolu'ya geldiği kaydedilmektedir. Bu seyahat coğrafyaya ilgisini artırdı. İspanya ve Kuzey Afrika'da çıktığı uzun seyahatlerini bir rivayete göre Fransa'nın Atlantik kıyılarıyla İngiltere'nin güney kıyısına kadar sürdürmüştür. İdrisi, çıkmış olduğu seyahatleri bitirip döndüğünde, Palermo'da kralın alakasını çekti. Bunda İdrisi'nin büyük bir coğrafyacı, kralın coğrafyaya meraklı olmasının etkisi büyük oldu. O dönemde hiçbir misafir, elçi, tüccar ve seyahın, memleket seyahat ve başlarından geçen olaylar hakkında yeterli bilgi vermedikçe, yani bir tür sınavdan geçmedikçe, kralın sarayına girebilmeleri mümkün olamazdı. İdrisi bu sınavı başarılı bir şekilde vermişti ve sarayda kabul görmenin dışında çalışmalarında destek de görmüştü. Sicilya'nın Norman hükümdarı 2. Racer'ın davetiyle Sicilya adasına gitmişti. Sicilya'ya egemen olmada Fatımî'lerden sonra gelen ama Sicilya'daki Sicilya Arap kültürünü koruyan 2. Racer, Ondan, bilinen dünyanın bir coğrafi haritasını hazırlamasını istedi. Çalışmalara dört elle sarılan İdrisî, meşhur dünya haritasını meydana getirdi. Bunun için, bazı kayıtlarda, 126 kilogram ağırlığında gümüşten bir küre kullandığı kaydedilmektedir. Harita, 180 derecelik bir dünya yüzeyini güneyde ekvatordan kuzey kutbuna ve batıda Kanarya adalarından Doğu Çin'e kadar içine almakta ve o gün için bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını oldukça doğru olarak göstermekteydi. Sadece yönler değişikti. Kuzeyi aşağıda, güneyi yukarıda, batıyı sağda, doğuyu da solda göstermişti. Bunun yanında İdris'i, Roger'ın kitabı adıyla meşhur 71 haritalık atlasını Roger'ın sarayında hazırladı. Roger, ona sarayının bütün imkanlarını seferber etti. Roger'ın atlasının hazırlanmasını istemesini, İdris'i şöyle anlatır. İtalya, krala itaat edince, kral devletin hal ve şartlarını öğrenmeye karar vermişti. Hudutları, yolları, her vilayetin iklimini, oralardaki deniz ve körfezleri, aynı şekilde diğer ülkelerin durumlarını da öğrenmek istiyordu. Ahalisinin kültüründen başka şehir ve arazilerin, dağ ve ovaların, denizlerle vadilerin izahını tam olarak içine alan bir kitap yazılmasını emretti. Bu kitapta ayrıca her memlekette yetişen tahıl, meyve ve bitkilerin cinsleriyle özelliklerini, bu memleketlerdeki sanat ve meslekleri, çalışanların sayılarını, her memleketin ithalat ve ihracatını, örf, adet ve giyimleriyle din ve dillerinin etraflıca açıklanmasını istiyordu. Değerli dinleyenler, kralın bu isteğini yerine getirmek için büyük bir şevkle çalışmalarına başlayan İdrisi, seyyahlar ve gemi kaptanlarından bilgi topladı. Uzak beldelere grup gezileri düzenledi. Topladığı bilgileri birbirleriyle birleştirdi. Daha önceki coğrafya bilgilerini değerlendirdi. Bu çalışma ve seyahatleri 15 yıl kadar sürdü ve nihayet muhteşem eseri, 1145 senesinde tamamlandı. Hazırlanan bu eser doğru bilgileriyle, geniş görüş sahası ve şumullü oluşuyla Batlamyus'un dünya haritasını çok geride bırakmıştı. İdrisi eserine Nüsetül Müştak fi İftirakil Afak ismini vermişti. Ancak eser Kitabur Ruceri diye tanındı. Eserde 180 derece boylamlık dünyayı 7 iklime böldü ve her iklimi de 16 bölüme ayırdı. Kitapta başka Arapça kitaplarda bulunmayan Finlandiya, Bologna ve Rusya hakkında bilgiler verdi. İskoçya'yı Salisburg, Manchester, Southampton, Shoreham, Dover, Hastings, London, Durham, Dorchester ve bazı İngiliz şehirlerini oldukça detaylı olarak tanıtmaktadır. İdrisi eserinde dünya hakkında şu bilgilere yer vermektedir. Ekvatorun boyu 360 derecedir. Kutupla ekvator çizgisi arasında 90 derece vardır. Ancak yeryüzünün yaşanan bölümü ekvatorun 64 derecesine kadar olan kısmıdır. Geriye kalan bölgelerde çok sıcaktan veya çok soğuktan dolayı canlı varlık yoktur. Dünya aslında yuvarlaktır. Ancak tam bir küre biçiminde değildir. Su ise ona yapışık olup ondan ayrılamaz. Yerle su yumurtanın içindeki sarı gibi feleğin ortasında bulunur. Bir kuvvet onları kuşatmakta ve felek tarafına doğru çekmekte veya itmektedir. Bunun hakikatini allah Teala bilir. Mahluklar yerin sırtında bulunurlar. Mıknatısın demiri çektiği gibi yerde üzerindekini çeker. Diyerek, gerçekiminin varlığından bahseder. Değerli dinleyenler, İdrisi'nin ünlü haritası, Irak İlimler Enstitüsü tarafından, 1951 senesinde büyütülerek yeniden çizdirildi. Eserlerinden ve haritalarından bazı kopyaları, günümüze kadar ulaşmıştır. İdrisi'nin çağdaşı İbni Bişrun ve İmadüddin El-İsbihani ile daha sonra yaşayan Sadefi'nin dışındaki İslam biyografi müellifleri onun hayatından bahsetmezler. Bazı araştırmacılar onun bu şekilde ihmal edilmesini Sicilya Norman kralları 2. Roger ve 1. Guillaume'un hizmetinde bulunmasına bağlamaktaysalar da, bunun asıl sebebi, İdrisi'nin daha çok o devirde fazla revaçta olmayan coğrafya ve botanik sahalarında çalışmasıdır. İmadüddin ve Sadefi'nin özellikle onun edipliği üzerinde durmaları da bu görüşü doğrulamaktadır. Vadır çalım Kârım, ateşi aşka yanmaktır körüm ateşi aşka yanmaktır körüm ateşi aşka yanmaktır kârım, ateşi aşka ateşi aşka, ateşi aşka. Ateşi aşka, ateşi aşka, ateşi aşka Radyoculuğun Yüz Akı Akra Efendim, Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve icatları programımızda ünlü İslam coğrafyacısı, çizdiği haritalarla ve bıraktığı eserlerle kendinden sonra gelenlere önderlik eden, onlara yol açan İdrisiye'yi, ve eserlerini anlatıyoruz. Hakkındaki bilgi azlığına rağmen yapılan çeşitli araştırmalar sonunda, onun 2. Racer'ın iktidarı döneminin ilk yıllarında Sicilya'nın başşehri Palermo'ya yerleşip hayatını sürdürdüğü ve Hicri 560, Miladi 1165 yılında burada vefat ettiği anlaşılmaktadır. Değerli dinleyenler, İdrisi'nin en meşhur eserlerini ve mevzularını bilindiği kadarıyla şöyle sıralamak mümkündür. İdrisi, asıl şöhretini 2. Racer için yazdığı bu coğrafya kitabına borçludur. Aynı zamanda Kitabı Rucar ve el Kitabı Rucari adıyla da bilinen ve Hicri Şevval 548'de yani Miladi Ocak 1154'te tamamladığı not düşülen eser, iklimlere göre düzenlenmiştir. Kitapta yedi iklimden her biri onar cüze taksim edilmiş, mukaddimedeki dünya haritasından başka her iklim cüzünün başında da oranın haritası verilmiştir. İbni Havkal, İbni Hurdazbih ve Ceyhani gibi İslam coğrafyacılarının eserleri yanında İdrisi, Batlamyus'un kitab coğrafyasından ve şifahi bilgilerden de faydalanmıştır. Ptolemyus, Coğrafya Okulu'nun en meşhur takipçilerinden olan İdrisiyenin Ptolemyus'un haritalarından önemli değişiklikler yaptığı da görülür. Kitabında dünyayı ekvatorla ikiye ayırmakta ve güney yarımkürenin sıcaklığından dolayı canlıların yaşamasına elverişli olmadığını söyledikten sonra, kuzey yarımküreyi yedi iklim halinde ekvatordan kuzeye doğru incelemekte ve her iklimi batıdan doğuya doğru çeşitli bölgelere ayırmaktadır. Mukaddime'de Hamah bin Hakan el-Kimabi adında bir Türk coğrafyacının kitabından bahsetmesi ve yer çekiminin mıknatısın demiri çektiği gibi yerin de cisimleri çektiği ve havadaki cisimlerin yere doğru düşmesinin sebebinin bu olduğu şeklinde açıklaması, eserde yer alan önemli hususlar arasındadır. Bir dünya coğrafyası olan Nusretül Müştak, orta çağda İslam dünyasında yazılmış yer kürenin genel ve sistematik coğrafyası üzerindeki en kapsamlı çalışmalarından biri olup, Avrupa hakkında gerçeğe en yakın bilgileri veren ilk eserdir. Çeşitli ülkelerin ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinin haritaları tarihte ilk defa aslına uygun sayılabilecek bir şekilde çizilmiştir. Ünsül mühecc ve ravzül mühecc Nüsetül müştakın ilaveli bir muhtasarı mahiyetindedir. Kitapta, Ekvator'un güneyinde kalan 8. bir iklimden daha söz edilmektedir. Profesör Doktor Fuat Sezgin, eserin sonunda verilen Hicri 588 Miladi 1192 yılının kitabın telifinin veya istinsahının tamamlandığı tarih olmayıp, telif tarihinde yanlışlık yapılmasından kaynaklandığını, ayrıca eserde İbnü Said el-Mağribi'nin zikredilmesinin de sonradan yapılmış bir ilave olduğunu belirtir. Avrupalı kâşiflerin İbni Said'in kitabı gibi bu eserden de faydalanmış olmaları muhtemeldir. Kitabın Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan iki yazmasının Profesör Dr. Fuat Sezgin tarafından 1984 yılında Frankfurt'ta tıpkı basımı yapılmıştır. Eseri Casim Abid Mizal, İspanyolca tercümesi ve notlarla birlikte neşretmiştir. Efendim İdrisi'yi ve eserlerini anlatmaya devam edeceğiz ama önce güzel bir eser arası diyoruz. Efendim, tüm Sesler Onda Güzel Değerli dinleyenler, eser arasından önce anlattığımız ünlü bilgin İdrisi'nin eserlerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. El-Camii şifat Lebat nebat ve derubi en müfredat, mühredat bin ve simar vel -hasais. Kitabu Edviyetül Müfreda, Kitabul Müfredat. Botanik ve eczacılıkla ilgili olup İbnül Baytar tarafından çokça istifade edildiği bilinmektedir. Eserde bir bitkinin bazan 12 farklı dildeki karşılıkları da verilir. İnsan dünyasındaki tıp, eczacılık ve botanikle ilgili çalışmalarıyla bilinen Max Mayerhof birçok makalesinde eseri muhtelif yönleriyle incelemiştir. Profesör Dr. Fuat Sezgin, Süleymaniye Kütüphanesi ve Tahran Kitaphane-i Meclis-i Sina nüshalarının tıpkı basımını yapmıştır. Kitabın İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde İdri 659, miladi 1261 tarihli bir nüshası daha bulunmaktadır. İdrisinin çağdaşı olan İbni Bişrun, onun nüshetülmüştaktan sonra 1. Guillaum için, Ravzul Üns ve Nüssetül Nefs adıyla başka bir coğrafya kitabı yazdığını belirtmekle birlikte bu eserin şimdiye kadar herhangi bir yazması tespit edilmemiştir. Ebul Fidan'ın Takvimül Büldan, İdrisi'den aktardığı bazı parçaların bu kitaba ait olması muhtemeldir. Çünkü bu parçalarla Nüssetül Müştak'ın aynı konulara ait metinleri birbirinden farklıdır. kitab Memalik vel Mesalik İdrisi'nin bir başka ünlü eseri, 1. Wilhelm için hazırladığı coğrafya kitabıdır. Bu kitabın bir özeti, İstanbul'da Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi'nde 688 numarada kayıtlıdır. Değerli dinleyenler, İdrisi'den sonra İslam dünyasındaki haritacılığın sürecine şöyle bir bakmak gerekirse elbette ki Müslüman Türklerin daha ziyade 16. yüzyılda yapmış oldukları ve bugün hala yankıları süren çalışmaları unutulmamalıdır. Yalnız daha da öncelerinde Türkler tarafından yapıldığı bilinen en eski haritanın Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği dünya haritası olduğu görülmektedir. Dilbilimci Kaşgarlı Mahmud bu haritayı Türkçenin değişik şivelerle konuşulduğu dünyadaki bölgeleri göstermek için çizmiş ve Divane Lugatit Türk adlı kitabına eklemiştir. Bu harita, Orta Asya'nın büyük bir kısmını Çin ve Kuzey Afrika'yı içermektedir. Batıda ise Volga nehrini fazla geçmemektedir. Dünyanın tepsi gibi düz ve yuvarlak olduğu kabul edilen bu dünya haritası, çeşitli ülkelerin birbirlerine göre konumu belirtilmiş olan, bir kroki görünümündedir. O zamanki başkent Balasagunsa haritanın merkezindedir. Haritaya baktığımızda üzerindeki yazılara göre olan üst tarafı güneşin doğduğu doğu yönü seçilmiştir. 15. yüzyıl başlarından 16. yüzyıl sonlarına kadar özellikle Osmanlı Türkleri askeri alanda olduğu kadar diğer alanlarda da altın çağlarını yaşamışlar yenilikleri izleme ve üretme çabası içinde olmuşlardır. 16. yüzyılda çok geniş bir toprağa sahip olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet'le başlayan coğrafyaya yönelik ilgi yaklaşık 150 yıl sürmüş ve akabinde denizciler çeşitli haritalar üretmeye başlamışlardır. 15. ve 16. yüzyıllar arasında, Türkler tarafından üretilmiş haritaların başlıcaları şunlardır. İbrahim Kâtibi'nin Akdeniz Portolonu 14. ve 17. yüzyıl arasında, daha çok Akdeniz Havzası'na ait deniz navigasyonu, yani denizde yön belirleyebilme için çizilmiş haritalardır. Akdeniz kıyıları ve Akdeniz adaları oldukça iyi çizilmiştir. Britanya adalarında ve Batı Avrupa kıyılarında diğer kesimlerdeki doğruluğa ulaşamamışsa da, bu haritanın sahip olduğu genel doğruluk ve bilgi zenginliği bu haritayı önemli kılmaktadır. Mürsiyeri İbrahim'in Akdeniz Portolonu. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in tamamıyla Batı Avrupa kıyılarını ve İngiliz adalarını içermekte, kıyı biçimleri bakımından oldukça doğru bir haritadır. Piri Reis'in Atlantik Haritası, Kitab-ı Bahriyesi ve Kuzey Atlantik Haritası Osmanlı donanması amirallerinden Kemal Reis'in kardeşinin oğlu olan Piri Reis, Amcasıyla birlikte bir dizi deniz savaşına katılmış, deniz navigasyonunun vazgeçilmez aracı olan haritalar ve haritacılıkla ilgilenmiştir. Pirre Reis'in bugüne ulaşmış 3 adet eseri bilinmektedir. Pirre Reis'in ayrıca Hadikatül Bahriye, Netayicül Efkar fi Cezayirül Bihar, Biladül Amitat ve harita yapımı ile ilgili eşkanname o zamanlar haritaya eşkal deniliyordu. Adında bir bilim kitabı ve 1528 tarihini taşıyan Hint Denizi haritası gibi yapıtları İstanbul Deniz Müzesi'ndedir. Hacı Ebu'l Hasan'ın Avrupa Afrika haritası. 1552 tarihli haritada batıda Kanarya Adalarından doğuda Arzana Kuzeyde Baltık Denizinden, Güneyde Ümit Burnu'na kadar olan bölgenin haritası yapılmıştır. Alimacar Reis Atlası. 1568 tarihli atlas yedi parçadan oluşmaktadır. Alimacar Reis Dünya haritasının geometrik çatısını oluştururken, günümüzde E43 olarak bilinen 1906 yılında geliştirilen projeksiyon benzeri bir projeksiyonu 450 yıl daha önce kullanarak, Atlas'ına bilimsel bir değer kazandırmıştır. Anonim Atlas 16. yüzyılın ikinci yarısı Atlas'ı dünyaya ilk kez 1987 yılında Thomas Godrich Atlas'ı hümayum yani Osmanlı hükümdarlık Atlas'ı olarak tanıtmıştır. Yapım yılı ve çizen kişi bilinmemektedir. Dokuz parça haritadan oluşmaktadır. 1413 yılında İbrahim Kâtibi ile başlayan dönemde kartografya ile ilgili çok sayıda eser üretilmesi son derece övündürücü bir durumdur. 17. yüzyıldan sonra başlayan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin değişik müze ve kütüphanelerinde eski harita koleksiyonları mevcuttur. İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivi, Ankara'da Milli Kütüphane ve Harita Genel Komutanlığı Müzesi bu kurumlardandır. Efendim bir İslam bilginleri ve icatları programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Akre FM ailesi olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken yepyeni bir haftada yepyeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalın.